Elhamdülillah, eladihedana, elhada, ve ma kunna lehtedile, ulanedana, dana, Allah. Ve ma tevfeeqi ve atisami illa, ulanakadjaat ursulu rabbina bilhak, sallu ala rasuluna muhammed, Allah'amu sallallahu ala tabib kulubuna muhammed, Allah'amu ala şefi'i zhunubuna muhammed, Allah'amu sallallahu aleyhi ala İnnâ enzelnâhu fî leyletil qadrî ve mâ ma mâ leyletul qadrî leyletul qadrî khayrun min elf şehr Tenezzelul melâikete ve rûh fiyâ biizni rabbihim min kulli emrin selâm Hiye hattâ matla' ilfejr Sadakallâhu'l-Azîm Allah'u menfa'nâ bil Qur'an ıl azîm ve barik lana fîh velhamdülnâ rabbil alemin Ve estagfirullâhe l-hayyel-qayyûm Hassântukum bil hayy qayyûm il-ledî La imut abada ve defaat etmeniz için Allah'a olan güçünüzü Allah'ın saygısızlığına uğratmazsınız. Allah'ın saygısızlığına uğratmazsınız. Allah'ın saygısızlığına uğratmazsınız. Allah'ın saygısızlığına uğratmazsınız. Allah'ın saygısızlığına uğratmazsınız. Allah'ın saygısızlığına uğratmazsınız. Allah'ın saygısızlığına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ziyaret sizin selamlarınızı ulaştırmak nasip oldu. Buranın cemaati burayı özel ismen söylüyorum. Ondan sonra mültezemde size dualar nasip oldu. Mültezemde yapılan dualar hiç olmaz. Kabe'de en üstün yer mültezemdir. Ama orada durmak zor oluyor. İzdiham sıcak yani tabi insan sırılsıklam oluyor ve bizim gibi hastalar acizlere çok zor tansiyonumuz sıfır oldu yani bayağı zorlanıyorum orada da durarken ama Allah'ım nasip etti iki kere girebildim yani hacelese de giremedim ben mültezemde siz hiç unutulmuyorsunuz yani sizin vesilenizle bu cemaat sohbet devam ediyor Allah razı olsun bırakmayacağız inşallah ondan sonra e, mültezemde e, dualar ettik ki e, bu teke tekteki e, sohbet konuşma tesirli olsun diye orada etmiştim yani o için bu, bu duanın bereket efendi hazretlerimizden de dua almıştık da himmetiyle tüm gece çok faydalı oldu bütün her taraftan böyle haberler geldi e, bu selefi geçinen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sakalı şerifine ve eserlerine karşı konuşan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında terbiyesiz konuşanlara epey cevaplar verildi. Allah Teala dillerini kessin. Amin. Nefeslerini kessin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şifa şerif derslerinden itibaren bizim haddimiz değil ama nemet etmek ne müdafaa etmek ve lakin işte e, elimizden geleni yapmak Kabileinden karınca misali bu fitne ateşini söndürmek için gayret ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, yaratıklar içerisinde en vefalı odur. En vefalı. Ve halkı halgı mi? Kası diye burada da söylüyor. Şimdi bize de bu saç-ı şerifin verilmesi daha evvel 25 sene evvel o dün gece gösterilen sakal-ı şerif yani siz tabi görmediniz orada Murat Bardakçı Allah Allah demekten sabahladı yani böyle bir şey olamaz olamaz olamaz bu kadar köşk gezdim saray gezdim bu kadar pa paşaların evlerine gezdim böyle bir şey yok yok yok ama işte o yanmamasını ispat ediyor dün gece gösterilen yanmadığını ispat ediyor e dolayısıyla e, artık hiçbir ilahiyatçı dinlemezler derler gibi gözümüzde gördük ne palavra konuşuyorsun ya Elhamdülillah bu büyük bir ispat oldu, ikrar oldu. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in faziletine dair biz gösteriş için çıkmıyoruz. Yani önceden niyet ediyoruz. Allah niyetlerimizi tasih eylesin. Meşhur olsam ne olacak? Olmasam ne olacak? Öldükten sonra gelip bana kimin ne faydası var? Dünyada da faydası yok. Göya çok meşhur oldu. Bence beni durduruyorlar, resim çekelim. Dur, resim çekelim. Dur, adam selam bile vermiyor adam. Dur resim çekelim. ben sporcu muyum ne için? Ya çekelim de bir selamünaleyküm denir. Ve aleykümselam yani bir zikir yapalım selam zikirdir falan. artık döndüğü şeye bana ne lazım öyle şöhret yani ben ya futbolcu muyum ya ama biz Resulullah'a beğendirmeye diye niyet ettik sallallahu aleyhi ve sellem yani onun mucizelerini gösterelim diye beyan edelim diye çıktık bundan evvelde bu Mustafa İslam oğlunun 3 Muhammed kitabına neler biz konuştuk şifa derslerinde bunları bir araya getirmek lazım sırf onu bir cd olarak tümünü aynı şeyler tekrar tekrar konuşulamayabiliyor vakit bakımında daha konuşulmadık dolu ilimler kaldı onları da konuşmak lazım ama burada büyük bir tehlike var siz yani bunu görüyor musunuz bilmiyorum şu anda benim 3 vasiyetimden çıkamıyoruz işte birinci vasiyetten çıkınca ikinci vasiyete geçtik yani vehabilik tehlikesi var ve şu anda Türkiye'de çok feci yayılıyor atlarına Ebu Ebu falan Ebu falan koyanlar Dolu siteler açmışlar. Bunlar 300 500 herkes genç toplasa götürüyorlar efendim Irağa, Suriye'ye ne oldu belli değil. Türbeyi mi patlatmaya götürüyorlar? mi kabirden çıkartacaklar. Millete cihat zannediyor gidiyor. Bunlar dün gece bunu çok güzel beyan ettik. Şimdi Ennas ala suluki müluki insanlar yöneticilerinin yolunda gider diyor hadis-i şerif. Yöneticilerden bu işe Çanaklık edenler var Adam kalktı ne dedi sakalı şerife En üst seviyelerden biri Kıl dedi ya Biz dergide reddiye yaptık Baş sayfaya da yazdık Ben kimseden korkmuyorum Allah'ın izniyle Muhammed Mustafa'ya bakarım sallallahu ve Benim peygamberimin Eserine hakaret etmeye Kimsenin hakkı yok Bir de ben müslümanım diyeceksin Bir de namaz kılacaksın Karın da başörtülü ben anlama Rasulullah hakaret ettiremeyiz biz hayattayken Ettiremeyiz Kime ne olursa olsun. Her şeyimize mal olsa da. Resulullah'a hakaret edemezsin sen. Nasıl kıl dersin ya? Kimsi sen? Biri bitmeden biri başlıyor ya. Şimdi birisi daha bir buzak doğurdu. Ne dedi? Kalktı adam demesin mi ki? Mekke fethince peygamber kendine belki de pay çıkarttı. Allah da ona izi indirdi ve istiğfar emretti. Biz onun gibi olmayacağız çüş yuh yuh senha mervahına sen peygamber gibi olmayacaksın daha büyük adamsın yani peygambere Allah uyarmış ya sen ne kadar cahil ecelü menfil arz mısın ya adam bir de hocayım ayağına Nasır suresini okuyun diyor bir de İzaca dedi durdu şimdi. Estaizu billah izaca ediyor. Ne kadar da takva. Estaizu billah demeden Kur'an'a başlanmaz ya. Cık cık. Estaizu billah. Senin ne estaizu billah kurtarır ne estağfurullah kurtarır. Sen peygambere hakaret ediyorsun. Sen İslam oğlunun ağzıyla konuşuyorsun. İslam oğlu afallahu anki ayetini alıyor ve diyor ki peygamber hatalıdır. Yanlışları var. Niye Allah affetsin seni diyor Kur'an diyor. Biz bunları burada Biliyorsunuz şifa Şerif'te sırf afallahu ank ayeti birkaç saat sürdü. Onun manaları Semerkandî'den, Kazıyaz'dan ulema orada Allah seni affetsin. Ne demek? Onun manası Arapçada Allah iyiliğini versin demek. Afallahu ank sen Arapçayı bilmeden, lugatı bilmeden, istilahı bilmeden, müfessirlerin beyanlarına bakmadan lügatla afa afetti diye gidemezsin. Cahil adam. burada tefsir kültürü var bütün müfessirlerin gelmiş geçmiş selefin şeyi var beyanları var sen bunları aşıp da Allah seni affetsin deyince demek günahı var şimdi mesele nedir bir defa bu adamın cahilliği nereden ortaya çıkıyor bir de terbiyesizliğin daniskası biz öyle olmayacağız biz o duruma düşmeyeceğiz peygamberin düştüğü duruma düşmeyecekmiş aman ya Rabbi ben kendim duymasam sesini inanmayacağım bu kadar cahillik olur mu ya Arkadaşlar İslam oğlu zihniyeti şu anda kol geziyor. Buna fırsat vermesinler. Yetkililer, yöneticiler buna fırsat vermesinler. Bak verirlerse daha büyük belalar gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini çeker, şefaatini çeker, himmetini çeker. Her yer yanıyor, burası duruyorsa onun bereketine duruyor. O ölmedi, yaşıyor. Niye senin saçın, sakalın büyümüyor? Onun büyüyor. Niye senin her tarafın yanıyor, onun yanmıyor? sen kimsin ya e ben dayanamıyorum ya dayanamıyorum ben sizde niye bu hassasiyet yok ya şey gibi peşine gidiyorsunuz insanların ya niye sorgulamıyorsunuz yargılamıyorsunuz benim peygamberime bu lafı diyemezsin niye tepki yapmıyorsunuz niye mesaj atmıyorsunuz niye mail atmıyorsunuz siz sizinle yatacak yeriniz yok Resulullah yüz çevirir sizden ahirette yapmayın bunu kardeşim Herkes ulaşacağı noktaya ulaşsın. Biz emri bil marufla görevliyiz. Peygamberimizin hırzını, şerefini korumazsak bu ne ya? Biz peygamberin durumuna düşmeyeceğiz. Kendine pay çıkartmış. Haşa bekel. Onda nefis yok. Masum o. Gablen nübüvveti ve badeha. Nübüvvetten önce de sonra da hiç günah yok. Peki. İzacan ne zaman indi? Dikkat. Ve istagfiru. İzacan asrullahi vel fethu. Allah'ın yardımı gelince, Mekke fethi gelince, "Verayten nas yedhuluna fi Allah'ın dinine fevç ve fev cemaat cemaat girdiklerini görünce, "Tesbih bihamdi rabbike." Tesbih et, Allah'a hamdet Allah'a, Allah'ı zikret. "Ve Ondan af iste. "Mağfiret iste." Burada sen günahın var. Kendine çıkarttın, pay çıkarttın diye bir mana var mı ya? Niye af diyor? Ümmeti için devamlı başka ayetleri okursanız vestağfir lizembike kendi günahın için. Burada kendi günahını niye söylüyor? Onun günahı bizim günahımız gibi olur mu? Onun günahı yok ki. Ama ayeti kerimelerde Mevla makamına göre herkese muamele eder. Velil vel İnanan erkeklerle kadınlar için. Peşine geliyor. İnanan erkeklerle kadınlar için. Öbür türlü olsa Mekke fethinden evvel daha evvel ne indi? Fethi suresi. İzaca eden evvel ne indi? Fethi suresi. Fethi suresinin başında ne diyor? İnna fetehna leke fethan Mubi. Biz sana aş aşikar bir fethi nasip ettik. tam Mekke fethi olmadan gel. Mucize olarak. Şimdi biz sana fethi nasip ettik. Peşinden ne diyor? liğfir leke Allah ma taqaddama min debika ve ma Allah geçmişini geleceğini bağışlamıştır. Hemen Fetih peşine ne diyor? Geçmişini geleceğini bağışlamıştır. Zaten günah yapacağı anlamına gelmiyor. Fakat efendim sözemin çok yüksek makamı olduğu için Mevla ile arasında onun istiğfarı ne diyor? Mesela Mevla ile devamlı huzur halindedir. İnnehu leyun'alu ala kalbi Kalbime bazen benim de bir bulut geliyor. Bize nasıl? Bizde zaten zifiri karanlık. Bulut bulut kalktığı yok. Allah'ın kalbimize geldiği yok. Efendimiz Sala buyuruyor ki ben devamlı Mevla ileyim. Bazen bir perdelenme oluyor. O perdelenme de nedir biliyor musun? Sen tasavvuf ehlini dinlemezsen hiçbir şey anlamazsın. O perdelenme de Mevla'nın sıfatlarından bazılarına takılma gibi. Ya yani Takıldığı noktalar neresi? Bir isme takılır, bir sıfata takılsa Risale-i diyor ya sıfattan zata gel Hakk'a gidelim, cemali i makem'e edelim. Yani Mevla'nın bir alim ismi var, sıfatı var. Orada bile takılsa Efendimiz sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem için ne oluyor o? Bir perdelenme oluyor. Çünkü neden? Onun işi neyle olması lazım? Öz zatta olması lazım. Çünkü Miraç'ta o Mevla'yı görmüş, vaslı urayana ermiş, arada arasız elçisiz vasıtasız kavuşmuş o biz Allah'ın sıfatlarından isimlerinden birine takılsak bize göre ne bize göre çok iş çünkü biz Allah'ın sıfatına falan daha çıkamıyoruz ki biz Leyla'ya takılmışık efendim pideye takılmışık sigaraya takılmışık diziye takılmışık filme takılmışık tiyatroya takılmışık futbola takılmışık çocuğumuza takılmışız bizim o kadar takıntımız var ki biz Allah'ın ismine sıfatına geçecek zaten evliya oluyoruz kerametler falan olan evliyalar duyuyor musun? zaten sıfata geçse evliya oluyor Bir eşkıya olduğumuza göre bizim daha isimle sıfatla bile alakamız var mı? ya hoca niye öyle diyorsun ben de günde beş bin kere la ila illallah diyorum kalbe indirebiliyor musun? beş bin la ila illallah bir kere sırf Allah'a düşünebildiğin yakaladığın nokta var mı? he? he? E zaten o artsa artsa kalbi kaplasa veli oluyorsun. Ha içimizde veliler var mıdır? Olabilir. Ben memlekette veli kalmadı demiyorum. Ama genel hakkında konuşuyorum. Veya milletin nasıl bilirsin? Kendim gibi. Ben kendimden bahsediyorum. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim de kalbime bazen perde geliyor. Nedir o? Mevla'nın bir ismiyle meşgul olsam, sıfatıyla meşgul olsam bile makamı itibariyle Zatı düşünmesi lazım zatla birlikte O zaman ne yapıyorum Günde yetmiş kere Allah'tan af istiyor Niye af istiyor Zaten günah bağışlanmış O af istemesi nedir Bir alt makamdan bir üst makama Çıkıyor Allah'a yükselmek devam ediyor Hala bizim okuduğumuz Salavatlarla yükselmesi devam ediyor Mevla'ya varan seyri sürük, manevi yolculuk Nihayetsizdir yani sonsuz Onun yanına zaten Yanaşan peygamber bile yok Hiçbir peygamber yanına yanaşamıyor. Ve lem yudane ilmin ve la kerem. Fakannabiye yine, fi halqin ve fi huluki ve lem yudanehu ilmin ve la kerem diyor İmam Busairi. Ahlakta da, güzellikte de, zahirinde de, batınında da bütün peygamberleri geçti. ilminde de, kereminde de, hiçbir faziletinde ona yanaşamadılar bile. Ama ben 70 kere istiğfar ediyorum. Neden? Büyük yüksek makama çıkıyor. Bir at makamdan dolayı ne yapıyor? Estağfirullah. Yani ne makamlar daha varmış. Devamlı terekkisi devam ediyor. istihbara devam ediyor. Peki izaca ede ve stegfirû. Allah'tan hafiste dendiği zaman... Bunun bir günah... Kendine haşa bir nefsine pay çıkartma diye bir şey... Hiçbir tefsirde yazmazken... Sen bunu nereden uyduruyorsun? Niye hafiste diyor? Eğer benlikten dolayı... Nefsine gelen dolayı... Bir günaha girecek olsa haşa... Böyle bir istiğfar emri olsa haşa... O zaman inna fetanâ'daki ayet bozuldu. Niye bozuldu? İnna fetanâ'da geçmişin, geleceğin bağışlanmış diyor mu? Peki Allah bir kere bağışladı mı? Bir daha onu sorgular mı o işten? He? Ben size kaç tane hadis okudum? Ve idâ afallâhu anehadille mu'azibü öbeder. Allah bir kulu affederse bedi azap etmez diyor. Kaç defa? Bizim hakkımızda bile. Affedilen konulardan bize hesap, azap var mı? Yok. Ancak cilve için gösteriyor da hani adam da diyor Allah Allah ben kabul olmamış muyum? falan hani sonra onun yerine sevaplara çeviriyor o mahşerdeki gibi cilve o hadisi okuyordum size Mevla afettiğinden bir daha hesap eder mi? etmez biz bile yapmıyoruz bir konuda bize bile yakışmayan şey Allah'a yakışır mı? ben dedim ki seni bağışladım arkadaş ondan kaç ay geçti bu neydi bu mesele ya sen bunu niye yaptın diye sana bir daha soruyorum sen demez misin ki sen şahsiyetine, mürüvvetine, kimliğine, kişiliğine yakışır mı? Yani şimdi bu meseleyi kapattıydık, affettim dedin. Şimdi bir daha niye açıyorsun? Ya bu bize yakışmayan Allah'a yakışır mı? Geçmişin geleceğin bağışladığın buyurduğun ayetten sonra izi acayede, af afiste zaman bunun hiçbir günahla alakası olmadığı kesinleşiyor. Çünkü Mevla niye bir daha ona bağışladığı şeyle alakalı istiğfar etter mi? O zaman buradaki istiğfar emri Mümin erkeklerle mümine kadınlar için günahları için hafizde. Zaten sen başlamısın. E sen şimdi burada belki de peygamber pay çıkar. Ya o belki ile olaki ile olasılıklarla Kur'an'a mana verilir mi? Men fesaral <Sessizlik> Kur'ane bi ra'yihi fekad kefer. Kur'an'ı kendi görüşüyle tefsir eden muhakkak kafir olmuştur diyor. Hadis-i şerif. re ile görüşle belki diyorsun ya sen bu kadar yüksek seviyeye çıkmışsın ya bir konuşacağına dikkat etsene ya belki pay ya belki ile Kur'an'a tefsir verilir mi? sahabeden, müfessirlerden, tabiinden gelmeden bir mana verilir mi? hiçbirinde yok böyle bir mana tefsirlere baktım ben onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şanını muhafaza edeceğiz onun şanına zerre kadar ...noksanlık getirmeye çalışanları reddedeceğiz. Reddedeceğiz. Reddiyeler yapacağız. Hatlerini bildireceğiz. Benim anam babam değil o. Bütün ümmetin babası Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Anamızı babamızı savunduğumuz nedir? Çoluğumuzu çocuğumuzu. Bak aşiret kavgaları. Ha kaç gündür ayaklarda. Bilmem neresi. Sen çocuğun için, aşiretin için... ...efendim ortalığı yıkıyorsun... Sokağa çıkma yasakları ilan ediliyorlar da zorla durduramıyorlar valilik. Ama Allah ve Resulüne karşı neler yapılıyor da kimsenin çıtı çıkmıyor? O seni aşiretinden daha sevgili olmalı değil miydi? Eğer Allah ve Resulü Ayati Kerime meşhur. Kulinki ana babakun ve ve kızlarınız, mallarınız, canlarınız, efen aşiretleriniz, akrabalarınız, eşleriniz Ehabbeyleyküm min Allah Size Allah'tan ve Rasulünden daha sevgili geldiyse ki bu onu gösteriyor. Çünkü kendine dokunanda herkesin harekete geçip Allah'a Resulüne dokunanda kimsenin konuşmaması hocaları dahil, Diyaneti dahil. Dahil. Bir şey dedikleri yok. Feterabbesû hattâ ye'ti Allâh bi Bekleyin, gözleyin, gözetleyin. Allah belasıyla geliyor. Hadi ayet okudum sana şimdi. Ne yapacaksın? Kardeşim bak her yer bela içinde Millet muhacir çıkmış Biz buradan gideceğiz evimize Çayımız çorbamız sahurumuz hazırlanıyor Bakın ne vatan kalır Söylüyorum size Ne eviniz kalır Ne karınız çocuğunuz kalır Bakın İslam coğrafyası mezbahaya döndü Doğranıyor Keçiliyor uzlara tecavüz ediliyor Bunda Müslümanlar yapıyor o zındıklar Allah belalarını acil takdir eylesin Amin. Bakın bunlara çanaklık yapılmaz bunlara yandaşlık yapılmaz bu adamların görüşleri bu türbeleri patlatalım Kabe yıkacağız diyor ya Kabe taşa tapıyor millet diyor Kabe yıkacağız diyen adamlarla birlik olunmaz bu reddiyeleri yapalım aynı kafada olunmaz aynı görüşler beyan edilemez bu kafa harici kafasıdır bir tarafta selefi geçinenler bir tarafta hariciler sivri uçlar aşırı uçlar Allah bizi Ehl-i Sünnet istikametinden ayırmasın. Amin. Amin. Ben sizi uyarıyorum. Bu Mustafa İslamoğlu zihniyetine ilmi reddiyeler. Bunları yayalım, yayınlayalım inşallah. İnşallah televizyonumuz kuruldu. İzinlerimiz alındı. Şimdi derginin üzerinde evet frekanslarımız yazılı. E tabi test yayını da 15 dakika yapıldı. Ama tabi borç harç çok büyük sıkıntılar içindeyiz. Ama ne yapalım? Sizle de sözleştik. Fakir fukara ile bu işi yürüteceğiz. Bir iki kişi dışında böyle bir ele değen bir yardım yapan olmadı maalesef. Elimizden tutan olmadı. Bu da bizim hak yolda olduğumuzu gösteriyor. Batılda olsaydık milyon dolarlar yardı bize de. Peygamberliğini ilan edenlere Hz. Ali efendim Ebu Beksit'ten öne geçirenlere milyon dolarlar geliyor. Geliyor. Bize gelmiyor bir kuruş. Olsun hak üzeriniz biz. sizin gibi gariplerle gideriz biz ahirete cennete inşallah <gülüyor> bize de lazım değil ağalar paşalar efendim frekanslar burada hepsi yazıldı buradan dersler yapacağız İnşallah şifa şef dersleri vesaire dersleri ondan sonra tasavvuf efendi hazretlerime sordum dedim mektubata izin verir misiniz okusak yani tasavvuf çünkü biraz manevi işleri izin ister çok iyi olur çok iyi olur çok kabul etti sevindi televizyondan yani tasavvuf derslerini de vereceğiz inşallah. Böylece biz vazifemizi yapacağız. Ama bunu ilerletmek, bunu yaymak, tebliğ etmek e ben bu kadar yapabilirim. Bak 366 şekerle buraya kalktım geldim. E ben bir aydır yollardayım. Bir aydır yollardayım. Gece gündüz yollardayım. Geldim iki gün Mekke'de Medine'den dergiyi çıkarttım. İki gece uyumadık. Dergiyi hazırladım. Dualarını, şeylerini hazırladım. Doğru gittim. E geldim doğru teke teke. Yani biz vazifedeyiz. Geldik buraya. Ama ben bu kadar. Bu kadar yapabilirim. Herkes beni evine çağırıyor ama herkes beni bizim köye gel, bizim şehre gel. Allah razı olsun da yok. Yani takatım yok. Onun için bu televizyon başında otururuz. Haftada bir iki ders Allah nasip etsin ders yaparız. Yani bir fikir dersi yapamıyoruz burada şimdi. Bir mektubat ders yapamıyoruz. Çünkü buradaki derslerde oturulduğu için hemen sıcak basıyor. izdam oluyor, sıkıntı oluyor. Birkaç saat uzattığın zaman ayağa kalkan oluyor, giden oluyor. Yani burada ben de rahat bir ders veremiyorum. Akaid, ilmi, kelam çok önemli dersler vermemiz lazım. Veremiyorum ki burada. Burası şimdi vaz usulü burası şimdi. Onun için burada teşvik olur ancak yani. Ama e, şey yok, teşvik edecek malzeme yok. Yani çok sohbet var ama şimdi bunları ders halinde malzemelemek lazım. Yani bunları derse çevireceğiz yani. Akaid dersleri, tasavvuf dersleri, ahlak dersleri. Uygun mu? Dinlersin herhalde. İnşallah. Millete de dinletirsiniz bak dün gece Demir Fatih Altaylı aradı teşekkür ediyor ben teşekkür ederim dedim bu fırsatı verdiğiniz için ben para istemiyorum, pul işlemiyorum dedi ki bütün televizyondan hepsini geçmişiz hepsinden hepsinden birinci olmuşuz dedim orada kaç mail geliyor başka program 150-200 mail bu dedi 10.000 bin geldi dedi dün gece şimdi bana telefon etti dedi ki meğer arkası doluymuş mailler yol bulamadığından gelemiyor şu anda 61 bin oldu dedi arkası da dolu dedi yani açılan geliyormuş böyle de bir şey diyor biz tarihte de görmedik evvelkilerinde dört misli olmuş rating, geçenlerin hepsinin çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müdafaa edersen kainatın efendisi devreye girer öyle teberrük yok tevessül yok Öpmeyin şirk, ziyaret etmeyin diyenlerin Suratına bir bak Bir de benim suratıma bir bak Orada onları kaç defa pudra sürdürdüler Arada reklamda Bir defa bir şey değdirmem Neden? Resulullah'ın ahbabı nurlu olur Resulullah'ı sevenler nurlu olur Bir de o lafları konuşanlara bakın Meymenetsiz adamlar Karanlık adamlar Nursuz adamlar Allah'ın nur vermediğinin nuru yoktur. Nur imandan gelir. Amelden de gelir ama evvela itikad olacak. Sen peygamberi nasıl dersin ki? Kendine pay çıkardı. Bir Müslümansın sen ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu. Sen nasıl konuşursun sen? Allah muhabbet. Kaçıncı gaflar ya? Bir dil iki dil oradan kapatmaya çalışın, buradan çatlıyor ya. Çünkü adamların itikadı bozuk. İslam oğlu kafası yerleşiyor. Bu tehlikeyi biz durduracağız. Ölünceye kadar mücadele edeceğiz. Ölünceye kadar bu kafayla mücadele edeceğiz. Kabirler ziyaret edilecek. Eba Übel türbe açılmış elhamdülillah. Tevessül edeceğiz. yüzüsü hürmetine isteyeceğiz. Resulullah'a yakınlığı hürmetine isteyeceğiz Allah'tan. Biz Allah'tan istiyoruz. Ama onların Allah katında hatırı var. Tenasülü vicayfi, in nihay, Benim hürmetime isteyin. Benim Allah katında itibarım çoktur." diyor. Hey, kayda Senin senden başka kimin itibarı var? Şefaat sen açmasan peygamberler duruyor orada ya. Bu böyle olur mu? Yarın ne izle yüzüne bakacağız? Sen oğlunu koruduğun gibi, karını kızını koruduğun gibi, malını canını koruduğun gibi, spor takımını, spor takımını tuttuğun gibi, partini koruduğun gibi liderini koruduğun gibi ben Rasulullah idim beni korumadın vallahi bu rezil eder bize öyle salavat okumakla bu işler kurtulmaz hem salavat okuyacağız Allahu salli ala seyni Muhammed hala alim sahibim. hem de müdafaa bu mücadeleyi artıracağız inşallah ben ilmi deliller vereceğim orada 20 dakika konuşma yaptım binlerce alim vardı e bu da bir de Arapça. Orada da bu delillerden sundum, şaşırdılar. Bazı hiç duymadıkları deliller de getirdim kitaplardan. İlla bu kitap olsun, bize Arapça gelsin dediler. İngilizce ve Rusça dünyaya yayacağız dediler. Onların maddi güçleri var imkanları, bizde tabii bir maddi irtibatımız yok onlarla. E tamam dedim. Arapçasını basacağım sağ taraftan. Soldan da tercümesini yapacağım. O delillerin. Bazılarını dün gece birkaç tanesini söyledim. Metinleriyle ve kaynaklarıyla yapacağız inşallah. Güzel olur mu? Orada konuşmam. Zaten onun videosunu biz tümünü alamadık. 2-3 saat sürdü tabii oradaki merasim. Ee, o da inşallah yakında gelecek. Onu da siteye koyarız. Televizyonda da gösterilir. Televizyon 4A uydusuna bağlı. 4A uydusu hiç açılmadıktan sonra açılamıyor. Ama yerimiz belli, frekansamız belli. 4A uydusuyla inşallah e, devreye girer. Allah Teala hayırlı hizmetler nasip eylesin. Amin. Sizlerin de e, desteğiniz, duanız, himbetiniz devam eylesin inşallah. Evet. Şimdi bu mübarek gece 27. gece yarın Mekke'ye göre yarın 27. gece. Tabi yarın Cuma gecesi olmak bakımından mutlaka çok eftaliyeti de var ayrıyetten. Ama bizim hesaplar da doğru oluyor. Çünkü hesapta takvimde dünya her yer bir. E o belli Allah'ın ilmidir O da hesapta Allah'ın ilmidir İmam Nablusi falan bunları kabul ediyor Dolayısıyla bu gece 27 gece e, olması daha kuvvetli görünüyor ama 27 gecenin Kadir gecesi olduğu e, rivayetleri kuvvetli olmakla beraber başka gecelerde gezdiğine dair hatışerler olduğu için biz de ne yapıyoruz son 10 geceleri tek geceleri diyoruz şimdi buraya göre çift oraya tek oraya tek buraya çift bu sefer ne oluyor? Her gece tek oluyor. E o zaman on gece sende ibadete kuvvet ver. Senede on gece yani. Ne olacak? Bunun içinde mutlaka Kadir gecesi nasip olacak inşallah. Şimdi mana veren ben çok uzatmak istemiyorum. E, teravih ben nasip olsa kıldırayım. Bir teravih kıldıramadım size. Allah nasip ederse kıldırayım. İnşallah. Ondan sonra da e, size şeyi e, re'ye sunalım. Bizde şey var. Şura var. Demokrasi yok bizde. Demokrat memokrat değiliz ha. Sakın ha. Sakın ha. Onun ilerisi var. Onu özel sorun bana. Onun ilerisi var Alaydar Efendi'nin fetvası. Özel sorun bana. Şimdi burada özel olmuyor. Aramızda konuşamıyoruz. Demokrasi falan. Demokrat falan Allah muhafaza. Çok tehlikeli şerata göre. Onun için biz demokrasi yok. Bizde şura var. Meşvera var. Şişara var. Şimdi ne diyorum ee, bayramdan sonrakine hemen bakın takvimlere. Perşembe tabii bayramı bir gün sonra onda başlayamayız. Herkes bir taraflara gidecek çok sıcak. Sizi de derslerden mahrum etmek istemiyorum. Ee, ondan sonraki hafta mı başlayalım yoksa bir hafta daha mı sonra başlayalım bu yaz ve sizin saat sola gitme durumunuz nedir? Yani bayramın peşindeki perşembe değil ondan sonraki. Ekseriyet 10'u istiyorsunuz? Evet, He? Evet, evet. Yola Bunlar sesli bağırıyor. Siz el kaldırın <gülüyor> bakayım. <gülüyor> He? Ele göre yani. Ben bakıyorum ama. Bayram kaçı? Yani ayın 7'si oluyormuş. 7'si uygun mudur yani? He? Tamam. Tamam. Tamam. Tamam olsun. Tamam. Ona göre yani, bayramın hemen peşi perşembe ya, onda dönemez millet. Yollar çok tıkalı oluyor. Biliyorsunuz gelirken kazalı oluyor, gişeler tıkanıyor, bir şeyler oluyor. millet şey yapmayalım yani. Bayramın hemen peşi toparlanma vakti bırakalım. 7 Ağustos mu oluyormuş? Ya i̇nşallah, cuma gecesi. İnşallah Rabbim nasip belir? Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saç-ı şerifini ziyaret ettireceğim. Ama ilan edemem önceden haber verirsem buralara giremeyiz bundan dolayıdır ki cuma sohbetlerine devam edenlere rastlayacak Kadir gecesine çevirdim işe <gülüyor> on gecelerin tek gecelerinde arayın ama manevi bir işaret üzere istiare üzere getireceğim ha, arada getireceğim senede bir, iki, bir, bir en az senede bir iki getireceğim ama bizim normal sohbetimizin Gecelerinden birinde getireceğim Kandillerde olmaz İstiham oluyor Normal bir sohbeti de getireceğim Nasibi kimin varsa Ama tabi o arada mesajlar var Yani Arz edildiği anda Mesajlar yetişen yetişsin Nasibi olan yetişsin ben başka bir şey yapamam Tamam İnşallah onu da merakınızı Gidereyim Şimdi estağidüla bismillah inazalnau fi biz o kur'an'ı kadir gecesinde indirdik bu hangisidir toptan indirilüştür yoksa peyder pey 23 senede kıta mermiştir kadir gecesi kıymetli gece şerefli gece takdir gecesi hüküm gecesi hikmet gecesi anlamına gelmektedir Kur'an'ın indirilişi ne yapmıştır? Bu geceyi bin aydan hayırlı yapmıştır. Birinci kaç semada Beytül İzzet denen bir makam vardır. O makama toptan indirilmiştir. Ve orada beklemiştir. Lev ü Mahfuz'dan alınmış, birinci kaç semaya toptan gelmiş. Birinci katçama'dan semadan Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve selleme kalbi şerifine 23 sene değmiştir. Buna inzal denir. Toptan olduğu için. Öbür türlü olsaydı tenzil olurdu. Ee, peyderpe indiriliş. Birçok ayette de tenzilun min hakimin hamid. Hakim hamid Allah'tan tenzil diyor. Yani peyderpe indirilen de Allah'tan. Toptanı da Allah'tandır. Ama e, bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve ezberlemesi Mevla ona kadirdir. Bir kere de ezberletir. Velakin hükümlerin, emirlerin, yasakların anlaşılması, tatbiki insanlara birden gelirse zor gelir ve İslam yerleşmez. Onun için indiriliş toptan olmuş ama sonra insanlara indiriliş parça parça olmuştur. Ve اَدْرَاكَ مَا لَيْنَةُ Kadri Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yani ne kadar azametli bir gecedir. Ancak ben bilirim. Şimdi bildiriyorum. Leyletül Kadir, o mübarek büyük gece, hayrun daha faziletlidir. Yani o gece faziletlidir. Ne demek? Ne demek? Faziletlidir. Ne yapsın gece? Sen şimdi meyhanedaysan, sen şimdi even bardaysan, pavyondaysan Kadir gececi faziletli. Sana ne? Sana ne? Daha da tehlikesi var tam çarpılmaklıksın yani tam çarpılmaklıksın adamın biri bana demesin mi ki, hocam ben işte ne yapayım ya ben çarpıldım mı ne oldu niye çarpıldın ben kadir gecesi zina attım dedi ya dedim tövbe kapısı açıktır yani haramı bilen gavur olmaz ama tövbe kapısı açıktır ama kadir gecesi de bir adama zina nasip olursa bu tam yani çok bozuk fasık yahu çok fasık ya fasık. Ve la takbelu lehum şehadaten Ebedi şahitliklerini kabul etmeyin. Hılakumul <gülüyor> fasikun. Fasıklardır onlar. Mesela kim? Zinaya yapan zaten fasık. Zinaya yapmayana yaptı diyen de fasık. İftiradan dolayı kebair. zina yapmamış adama zina yaptı diyor. Bu da fasık. Ebedi şahitliğini kabul et Şimdi bu fasıkları ortaya da toparlasan nikah şahidi kalmış. Şafii mezhebinde şahitlerin fasık olmama şartı var. Bu şafilerde acayip mezhep ya. Şimdi hoca efendiye bir şey soruyorum. hocam efendi diyor ki şahitler şimdi Hanefi'ye göre adamı nikâh bitmişse şafiye göre düzeltmeye uğraşıyor. Gelirler ya böyle iki de bir. Hocam işte ne olur. E gitmiş 3 dalak gitmiş. Kadın sana yabancı olmuş. Bu zina olur. Dokunmasak mı falan falan. Neyse iman olmayan zaten. Dümdüz gidiyor. Yine iman olan bir fetva soran var. E bunun çaresi yok mu? üçte çocuğum var. Biraz daha düşünür müsün? Lan ben ne düşüneyim sen? Sen bo boşol derken düşüncen daha ben nasıl düşüneyim sen 3 çocuğum var, beş çocuğum var. Ben ne atap? Kitabımı değiştireceğim. Hadi Şafiiye göre efendi Hazretleri müsaade ederdi. Hanefi mezhebi der ki, nikah kurtulacaksa Şafii mezhebine göre yeniden kıyma imkanı varsa buna müsaade vardır efendi Hazretlerinden biliyorum. Hadi bunu inceliyor şimdi. E ee, Şafii'de de veli şart. Yani babası falan amcası gerekli. E biz babasına nasıl diyelim ki kızını borçadım da bir daha evleneceğiz? E bana ne? Şafii mezhebi veli şahit koşuyor. Mesela. Ondan sonra şahitler, şahitler fasık olmayacak. E şimdi direkt man geçen 1002'yi kurtaralım dedik. Bir şahit bendim, bir şahit başkasıydı. Bu sefer dediler ki nasıl olacak? Şahitler fasık mıydı? Dedim hocam beni nasıl görüyorsun? Bilmiyorum. Yok can fasık değilsin dedi öbürü kim falanca o da namazla abdesti yok dedi ona da fasık diyemem ne oldu e, bunu düzeltemeyiz dedi yani şafiye göre de düzgün olmuş hani şimdi orada biri namazsız olsaydı şahidi şafiye göre geçersiz hay anasını ya Memle duruma bak duruma ebedi şahitlikleri kabul etmeyin fasıkların zaten zina yapmak veya iftira yapmak namaz kılmayan beş vakit namazı vakti vaktine kılmayan yüzde bin beş yüz fasık. Hiçbir alim dünya üzerinde fasık değil diyemez. Ancak namaz kılmayan alimler der. Onlar da zaten kendi fasık oldukları için şahitlikleri ve fetvaları makbul değildir. Kesin fasık. Ne olacak bu toplumun hali ya? Yarın bugün şahit arayacağız, şahit bulamayacağız ya. Şimdi mahkemede önüne gelen gizli bir ihbar mektubu al adamı içeri Kim bu yav gizli adam? Fasık mıdır? Salih midir? Kazip midir? Adil midir? Gizli ihbar mektubu. Hiç İslam'da böyle bir şey olabilir mi? Gizli ihbar mektubuyla adamı hapse atıyorsun. Şeriatta böyle bir şey olabilir mi ya? Niye gizleniyorsun Doğru söyle şahitliği gizle, şahit. Şahitliği gizlemeyin. Ve men yetti münafı. şahitliği gizleyenin kalbine kadar günah işlemiştir. En büyük günah şahitliği gizlemek. Allah muhafaza. Gizlemek olmaz. Yani mecbursan da başka da şahit yoksa o zaman mecbursun. Başına ne gece gelecekse kader Allah'sın. Ve lakin şimdi nasıl mahkemelerdeki şahitliğin geçerliliği durumu nasıl bizde? He? Namaz soruyor lan, He? Abdest, namaz, iman, iman soran var mı? Akop da olsa fark etmez. Değil mi? Tamam Ağlanacak halimiz var, ağlanacak halimiz var. Hiçbir içimiz İslam'a göre değil. Neremiz düzgün ki? Allah'ım İslam'i bir nizam nasip beyle, Kur'an'i bir düzen ihsan eyle, amin, amin Allah'ım, sebeplerini halka ile. Man ile nizale eyle. Amin, Amin ya Rabbim. Kadir Gecesi hürmetine ya Rabbi. Amin. Salli ala seyidine Muhammed. Ve ala aleyhü sallallahu aleyhi ve Hayrun min elfi şehrin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine Beni İsrail'den dört kişiden bahsetti. Bunlar Allah Teala'ya 80 sene ibadet ettiler. Bir kere isyan etmeden. Ya Biz de ibadet ediyoruz da iki rekatla öbür iki rekat arasında bir dedikodu yapıyoruz. Hiç duran yok ya. Bir hatta bir adama böyle bir bakıyoruz bir yan. Bir beğenmediğimiz bir adam safta varsa. İki rekatı kılıyor, ömrü iki kadar böyle. E ne bakıyorsun adamı hor görüyorsun, ağır görüyorsun. Ne terbiyesiz adamsın ya. Ondan sonra safta sıkışmak istemiyor. Arkadan adam gelse safı sıkıştıralım sünnettir. Sahabe-i omuzlarının sağı solu eskiyor. Safta iki şey çıkar ondan. Sahabe-i şu omuzlarının buraları yıpranırdı. Ne çıktı bundan? İki mesele çıktı bir namazı çok uzun kılıyorlar bizde ne kadar sık olsa da o kadar hızlı kılıyoruz ki geçen herifi dövmüşler imam <gülüyor> haberlerde gördüm yedi dakikada kıldırmış abi. <gülüyor> çıkınca birisi bunu iyi bir dövmüş bataklamış yok iyi yapmış diyemem şimdi <gülüyor> suç olur şimdi mahkemeye mi gidelim <gülüyor> dayak mayak olur mu caz değil ama ne uyuyorsunuz buna Lan baktın ki zaten bir kat, Zaten yaşlılar hiç kalkmamış. Nasıl olsa hemen ineceğiz diye alttan devam etmişler. Otomatiğe bağlamışlar. Sırf secde yapabiliyor adam. Başka hiçbir şey yapamıyor. Ya Yozgat'ta mı bir yerde olmuş? Kastamon'da mı? Nerede, bilmiyorum neresi. Sizin daha Facebook haberleriniz çoktur öyle. Onun sırada imam çıkmış ki beni diyor dövdüler. <Gülüyor> Yahu yedi dakikada teravih olur mu ya? Kur'an'ı, namazı, dini alayamı çevirdiniz? Yap. Yapmayın bunu ya. Yapmayın bunu ya. La havle ve la 12 dakikayı duyduydum. Bu yedi bu nasıl bir şey ya? Millet de git dolmuş kapılara kadar. Ne gittiniz orada? E bu daha kolay kıldırıyor. E daha kolay ne söyleyeyim sana? Evde dur hiç gitme. Kılmasan daha kolay oluyor. Ya iki rekat tadil erkenle kılmak, iki bin rekat hızlı kılmaktan eftaldir ya. Siz deli misiniz? Ya ben böyle bir şey görmedim. Ne okuduğu belli. Arap olsa anlamaz yani. Arap bile Fatiha'yı tanımaz ya. Fatih Arapça mı? Tanımaz ki Arap olsa. Bu nasıl bir işti? Bu diyanet, bu müftülükler ne iş yapıyor ya? Bunu niye tembih etmiyorlar? Buna bir şey koymuyorlar. Usul koymuyorlar. Şimdi şey şartı koymuşlar. İki rekat şartı. İki rekatta öyle bir şey duydum. E tamam ama iki rekatı kaç dakikada kıldıracak şartı diye koymamışlar? Ya sen iki rekatta kıldır diyorsun ama iki rekatı nasıl kıldırıyorsun peki? Patküt, patküt, rezillik ya. Allah muhafaza. Ya Rabbi lan. Şimdi adam namazın içinde günah işliyor zaten. Tadil erken ariaat etmemek en büyük günah. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ema teqaf, lemitte sallallahu aleyhi ve sellem. Ey hızlı kılan adam. Ama bu sade hızlılıklar benim tadil erken Erkan diye risalem var. Sırf tadil Erkan'ın detaylarını yazdım. O risaleyi okumadan namaz kılınmaz. Namaz ilmali yetmez. tadil erken Erkan risalesini müstakil yazdım. İmam Birgivinin eserlerinden de aldım. Sırf tercüme yaptım. Bazı şerh yapmışımdır. Orada ne maddeler var ne meseleler var. Tadil erkansız kılan adamın iki rekat kıldığı namazda işlediği günahlar katlana katlana orada yazıyor. Madde madde. Kaç günah? Kaçla çarpılıyor? Ve en büyük tehlikesi imansız ölecek. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem korkmaz mısın be adam? Bu şekil kılmaya devam ederek ölürsen Muhammed'in dininin dışında öleceksin. La yukalleke min Kıyamet günü sana benim ümmetimden denmeyecek. Bu nedir ya? Ya ben bu bizim millete de şaşırdım ya. Baktın ki bir rekatta iki rekatta bu herifin rengi çıktı bir rekatta. Boş at. Kalsın sap gibi. Çıktı Devam ediyorlar. Ya bu millet niye bu kadar tepkisiz ya? Koyun gibi ya. He? Yok buradakiler biraz rahatsız olanlar olmuş. Ama birisi çıksa Birisi dese ki, hoca efendi nasıl kıldırıyorsun? Biz böyle bir namaz görmedik, böyle bir din iman yok. Haramdır bu Müslümanlar, uyulmaz bu adama. Biri demesi lazım. Gidip dövmeye lüzum yok. Ama emri bil marufa lüzum var. O zaman da belki o diyeni döverler, o da başka bir mesele. <gülüyor> belki hepsi toplanır, ulan hazırım böyle iman bulmuşuk. ne karıştırıyorsun lan? <gülüyor> Öyle de sapık bir cemaatta olabilir. Allah isterseniz. Adamlar 80 sene bu 4 kişi ibadet etmişler. Göz açıp kapayıncaya kadar isyan etmemişler. Bunlar içerisinde Eyüp aleyhisselam var, Zekeriya aleyhisselam var, Hizgül aleyhisselam var, Yusuf aleyhisselam var. Hepsi de peygamber. Tabii ki bunlar yapar ya. Bizde nerede? Sağa i şaşırdılar. Biz bunların ameline, zaten peygamber değiliz ama ameline de yetişemeyiz. Cibril aleyhisselam geldi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ve ashabın bu dört embiyanın 80 sene ibadetine şaşırdın mı? Şaşırdı. Allah sana daha hayırlısını gönderdi. Bak bize ne büyük lütuf var. E şimdi bunun için 10 gece, 10 gece insan uyanık olmaz mı ya? Böyle bir şey kaçırmamak için. İnne ne affile edilir Şimdi Kadir gecesi bin aydan, yani içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan hayırlıdır. Ne demek bu? Bir adam bir kadir gecesi yakalasa bir kadir gecesi ömründe tabi ibadet ama onu bozmayacak sonra yani mürtet olursa bozar namazı terk ederse bozar onlar bozar bazı günahlar ameli bozar cevabı ondan sonra da tabi normal bir müslüman ama bir kadir gecesi farzları yapıyor en azından farzları yapması lazım zaten bir kadir gecesi hayatına yakalasa bu dört peygamberin 80 senede yaptığı amelden eftal oluyor ama ama Adam peygamberden eftel olmuyor. ha Dikkatinizi çekerim. Çünkü onlar peygamber. O adam peygamber olmadı. Ondan eftel olmuyor. Ama onların 80 sene göz açıp kapayacak kadar günah işlemeden yaptıkları amelden yani normal bir insan yapsaydı onu ondan daha hayırlı olur. Bir geceyle beraber. Burayı güzel anlayın. Daha çok rivahatler var. Geçen dersleri evvelki derslerde vermişiz. Tenezzelül melâketü Melekler iner de iner. Güneşin batışından başlar. Tan yeri ağrana kadar. Şimdi kaça gitti? Biz de şaşırttık takvimi. Bir Mekke takvimi, bir gittik oraya takvimi. 350 falan oldu ha. He. Onu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Son dakikaya kadar su meselesi var ya. Ha sıkaracılar da var tabi. O da ayrı bir şey. Onu düşünemedim. Evet. Akşamı sorsan akşamı da bilir iftar diye. Ramazandan sonraki akşamı pek bilmez. <gülüyor> Ve ruhu Cibril aleyhisselam da iner bu gece. Cibril Aleyhisselam'daydı. Aman ya Rabbi. Kabe'nin üzerine. Bir Kadir gecesidir. Rahmetli annem. kabr nur olsun. Amin. Ya Rabbi. Ruhun şad eyle kabrini. Nur eyle ya Rabbi. Afret eyle ya Rabbi. Amin. Çok ihsan eyle ya Amin. Yandakilere de beraber ya Amin. Amin. Kadir gecesinde Mekke'deyiz. İzdiham. Aldım getirdim onu da. Keşfi açıktı onun. Manevi şeyi açıktı. Ama tabii saf, çok iyi niyetli bir kadıncağızdı getirdim şimdi ben tabi şey göremiyorum orta taraf, normal tavaf ama bir saatte bir tavaf zor yapıyoruz İstiham var 25 sene var en az 30'a belki yaklar Ahmet dedi ne o dedi abi üstündekiler sonra saflığına soruyor ben de görüyorum zannediyor benim keşfim açık değil ki ben zaten yolu göremiyorum da ondan sonra dedim hani bir şey yok dedi böyle dedi yarasa gibi kolları böyle şeyleri kanatlar kanatlı böyle beyaz beyaz şeyler dolu dedi Kabe'nin üstü görmüyor musun diyor bana meleklerin indiğini görmüş Kabe'nin üstü dolu diyor Gördü bazı görenler oluyor daha Kabe'den Beyt-i Mamur'a kadar açılan evliyaullah var Kabe'nin üstündeki nuru Beyt-i yani birinci katça Beyt-i Mamur'a kadar gören zatlar var Yanındaki ne de hani ya görmüyor musun diyor e biz göremiyoruz ama görmeden inanmak da büyük bir şey Allah bize gaybe iman nasip ettir Rabbim muhafaza eylesin Amin. Bütün melekler iner, Cibrililer evvela Kabe'ye inerler. Ondan sonra dünyaya dağılırlar selam vermek için. fiha Kadir gecesinde. Bizne Rabbim Rablerinin izniyle ve emriyle ve müsaadesiyle. Min külli emrin. Bu gece şer bir kader yok. Bu gece şer bir takdir yok. Ne kadar hayır varsa bu gece sırf hayır takdirleri var. Kurban olduğum Allah'ım eli sünnet ve cemaat mezhebimizin mensuplarına bütün dünya üzerinde ne kadar hayırlar varsa takdir eyle ya Rabbi. Amin. amin selamun ye o gece selamdır ya, selamettir ama e, o kadar bir yani hastalık işlemez e, kehanet işlemez sihir işlemez şer işlemez selamettir bir de melekler çok selam verdiği için müminlere selamun selamun selamun selamun selamun hep selam veriyorlar hatta matla'il fecri tanyeri ağırana kadar yani imsak bitene kadar 13'ün gece selam oluyor tümü. Şimdi gecenin tümü selam. Allah. Allah. Meleklerle beraber. Evet, şimdi hadis-i şerifler çoktur ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 gecelerin hakkında eee Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor. Çok rüya gördüler. E, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Erruya kum kattevat rad en min rüyalarınızın 17 27. gece hakkında birleştiğini gördüm. Sahabeye rüyalar, ezan bile rüyayla sabittir. Rüyalarınızın 27. gece hakkında sabitleştiğini gördüm. Men kâne b'tühariyen felletiharralleyletes sâbi'a minelâ aşilâ vâhirîn. Arayan 27. gecede e, tam arası. Tam arası. Yani ama şimdi 27 bu gece mi, yarın gece mi? Şimdi yarın geceyi çok Dikkat etmemiz gerektiği hususun sebebi... ...Cuma gecesi de olmasıdır. Zaten son Cuma'sı Ramazan'ın... ...yarın geceyi... ...bu gece gibi önemli tutmanızı tavsiye ederim. Evet. Zaten faziletler... E, ...hatta Ahmed İbn Hanbel'in mezhebine göre... ...Cuma gecesi Kadir gecesinden üstün. Niye diyor Kadir gecesine af olmayanlar var? Heykel tıraşlar, şunlar bunlar. Cuma gecesinde... ...yazırullahı lehlite'l cuma İslam ecmain. Biz niye sohbeti Cuma gecesi yapıyoruz... Allah cuma gecesi Müslüman olan her affede. Onun için öyle bir hadis kadir gecesinde bile o mağfiret şamile yok. Onun için cuma gecelerini devam edeceğiz inşallah. Yarın iki geceye de dikkat edeceğiz. İnşallah. Şimdi bir hadis-i şerif rivat edeyim. Ondan sonra şu dualardan bir iki duası zikredeyim. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ee, buyuruyor i̇bn Abbas'tan rivayetle geliyor... İzâ kâne leyyetül kadri... Kadir gecesi olduğu zaman... Ya <gülüyor> emrullahü ve Teala cibriyle... Aleyhisselâmen yenzil eyle l-arzi... Ve me'avû mekâ... Sükkânü sidratül müntehâ sebhûne min nurin... Allah teâlâ cibriyle emrediyor... O yeryüzüne iniyor... Sidratül Muntaha'da bulunan... Özel melekler yetmiş bin sırf... Onlar da beraber iniyor... Yanlarında nurdan sancaklar var... Feyza <gülüyor> hebatü Yere indikleri zaman... Peygamber Cibril Aleyhisselam liba'u ve melâiketü elvetüm fi 4 mevâtin. Cibril Aleyhisselamla melekler sancaklarını dünyada dört yere dikiyorlar. Inde Kabe. birisini Kabe'ye, birinde kabri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz ölmüş e. He? Her sabah 70 bin melek geliyor, her akşam 70 bin melek geliyor. Bir daha da kıyamete kadar sıra gelmiyor. Devamlı salavatla kabrinin başında bir de bizim selamlarımızı ona ulaştırmak üzere. Ya sen öleceksin. Sen sen yaşarken ölmüşsün sen. Sen yaşarken ölmüşsün sen. Ya sen öldüğün zaman senin kabrine ancak peygamber haini diye sancak dikecekler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrine bak. Melekler geliyor Kadir gecesi sancak dikiyorlar. Sen bu hainliği bırak tevbe. Resulullah'ın şanına tazım et. Li tuazziruhu. Orada e, Sudanlı bir alim var resmini de bu attı herhalde benim sağımda siyah yüzlü e, 40 senelik kadı ne şerat, hükümleri icra etmiş hırsıza zinadene kimseden korktuğu yok adı da lakabı da meczup alim allame Muhammed meczup hazretleri çok yaşlı bir zat. Köşe o, o biraz sakalı yok onları da bu meclis olmadan rüyamda gördüm bir sene evvel Arkadaşlara anlattım. Dedim ki Ramazan'da Dubai'de bir meclis var. Meclisin başında Sudanlı bir zat var. Hep şaşırdılar şimdi bu iş olunca. Ben bunu bilmiyordum. Bana da böyle lüzumlu rüyalar gösteriyorlar. Sizin gibi fuzulü rüyalar göstermiyorlar. Bir şey çıkıyor sonra önemliyse çıkıyor. Yani öbür türlü aman o yemiş o içmiş. Bana ne rüyada onlarla mı uğraşacağım? Çıktı o zat. Ben dedim ki Şeyh Ahmet'e meclisin riyasetinde şey var mı? Sudanlı bir zat var mı? Evet dedi. Kazi Meczup babamın arkadaşı dedi. E i̇şte 80-90 var. O gelecek dedi. Dedim Allah Allah. Çünkü rüyamda dedim Sudanlı bir zat gördüm. Benden sonra o konuştu. O da acayip konuştu. Bir delil getirdi. Hanadan Dedi ki zaten ama benden sonra dedi ki ya benden evvel konuşan da hiçbir delil bana bırakmadı dedi. Onun için ne konuşacağım? Arapça öyle dedi. <gülüyor> Benim peygamberime tazir yani tazim ve tevkir edeceksiniz. Onu yüce tutacaksınız. Bu ayet midir dedi? Ayettir. Ona hürmet ayetle emrediliyor mu? Ediliyor dedi. Hürmet tazim. Sakalı da, saçı da, tırnağı da ona ait olan her şey onun cüzüdür dedi. Ona hürmet edeceksiniz deyince her parçası buna dahildir. Eğer bir parçasına hürmet etmezseniz tümüne hürmetsizsiniz dedi. Çok güzel bir delil getirdi parçasına hürmet etmeyen, bütününü de hakaret etmiş olur. Çok güzel bir delil getirdi. Ben koşuma gitti. Usulü fıkıçı zaten. Yani kadı. Çin de emekli olmuş, yaşlı mübarek zaten. Evet. Onun için bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına hürmet etmiyor yani. Sakalına değil. Şahsına hürmet etmiyorlar. Allah biz o edepsizlikten muhafaza etti. Bu e, itikadımızda da muhafaza eylesin. Ve de debesiddi beytilmaktiz. Bir de Mescid-i Aksa'ya dikilir. Hey kurban olduğum melekler, hazır Mescid-i Aksa'ya gideceksiniz. Şu Yahudi'nin işi de bitirin ya. Amin. Hey kurban olduğum Allah'ım, bu meleklerine güç ver. Güçler sendendir. Kudret sendendir. Şu Yahudileri bir durdursunlar ya Rabbelah. Mescid-i Aksa'ya sancak dikilecek. Sonu bizimdir elhamdülillah. Merak etmeyin, merak etmeyin. Sonu Mescid-i Aksa mamur olacak. Çok güzel günler olacak Mescid-i Aksa hadisler kesin hadis sahih hadis, hiç, hiç şüphe etmeyin kardeşlerimize üzülüyoruz tabi veinde mescid turi bir de turi sinâ Tur dağın üstünde bir mescid var ebu reyre r.a. orada namaz kılardı gidip ben de dibine kadar gittim de zor yani çıkamadım o zaman çıkmak lazım o da çok büyük bir mescid yani büyüklüğü bina değil musa s.a.m'ın kıldığı yer turda biz dibine kadar hadi bir, musa s.a.m'e nida gelen ağacın resmini basmıştım hatırladınız mı? He hatırladın mı? 2-3 kişi kalmış hatırlıyor. Yani hiç kimse kalmamış. Ölen, kalan, dökülen, dökülen. Sonra Cebrail Haşem buyurur. Teferruku. dağılın, Dağılırlar. Ne bir ev, ne bir hücre, ne bir mahalle, ne bir gemi, içinde imanlı erkek kadın olan, hepsine melekler giren. Ancao. Köpek olan eve. Alıyorlar finoları, minoları. Fini midir, ne? fifi midirler. Nedir? Sokuyorlar kucaklarına. Ya. La havle ve la gu. Köpek olan eve girmezler. Domuz olan eve girmezler. Şarap olan eve girmezler. Haramdan cünüp olan eve girmezler. Dikkat! Eşiyle bu gece bir insan cinsel münasebet yapabilir mi? Caizdir. Kandil gecelerinde mekruh da değildir. Ama ibadetle uğraşmak için eşinden meşgul olursan banyosu bilmem nesi, yarım saat, bir saat bu sefer gece kısa ibadetin eksik olur. Biraz kardan zararın olur. Ama... ...adamın aklına böyle bir şey düştüyse... ...o zaman namazda karısını düşüneceğine... ...tamam mı? Kendi işini görsün, hacetini görsün... ...ondan sonra iki rekat kılarken... ...sırf Allah'ı düşünsün. Fetva budur. Fetva budur. Ee, ama... ...yani zaruri bir ihtiyaç yok... ...nefis onu zorlamıyor... ...o zaman başka... ...ama bir adam haramdan cünüpse... ...haramdan yani işte... kendini ...kendine tatmin olsun... Veyahut işte gayrimeşru O zaman o ev onun olduğu eve de girmiyorlar Dikkat edin yani Sizin evlerde kim var kim yok Ondan sonra heykel olan eve girmezler Ondan sonra Tesbihler takdisler Değriller ümmeti Muhammed için Sallallahu aleyhi ve sellem İstiğfar ederler İmsak olduğu zaman semaya yükselirler Birinci kat semadık melekler Nereden geliyorsunuz derler Biz dünyadaydık bu gece bayram Kadir gecesidir derler Birinci kat sakinleri Allah Muhammed'in işlerini ne yaptı? Sallallahu aleyhi ve ne yaptı? Sibri'l-i Aleyhisselam der ki İyilerini affetti, kötülerine de onları şefaatçi etti. Vay anasır. Yani kötüler bile geçinir ya. Ama tabi nasıl kötü? İmanı olacak. İmansızın hafı yok birinci kat semanın melekleri bir sevinirler subhanallah subuhun kudüsün yıkılır birinci kat neden şükrediyorlar Allah'a ki affetmiş bizi diye bu melekler ne kadar bize düşkün ya adam da diyor ki düşkün olacağına bana biraz para getirsinler bizim millet böyle bir sapıklıklar var ya diyor melek diyor, anca bana istifa ediyor bu meleklerin de bir hayrını görmedim bizim eve bir nevale getirse daha hey gidi cühela senin günahının meleğin ağzıyla günahsız ağzlan af olması ne demek ahirette göreceksin af olduğun zaman melekler ne kar etmişler sana senin istiğfarların yeter mi sana be onlar ediyor Mevla onları bu ümmete Mevla'nın verdiklerine şükrederler sonra ikinci kat sema üçüncü kat sema böyle devam ederler çıkıyorlar çünkü sidretül müteha yedinci kattan yukarıya hepsinden geri gidiyorlar sonra sonra Cibril Aleyhisselam der ki Ey semavatın sakinleri İrci'u yerlerinize dönebilirsiniz Her melek Semadaki mevziğine döner Sidrenin melekleri Sidre'ye dönerler Sidrenin sakinleri Orada kalanlar Neredeydiniz? Aynı cevap verirler Ondan sonra onlar da sevinçten Bu ümmet af olmuş bu gece diye Men kâme leyletel kadri Kim Kadir gecesinde kıyam yaparsa Bukhari hadisi bu şimdi Araya girdik İmanen inanarak Ehli sünnete göre imanınız var mı? Evet. Ve ben İhlas Allah için mi geldiniz? Namazı Allah için mi kılacağız? Evet. Bilmiyorum tabii. Hep Allah rızası için diye otomatiğe bağlamışız ama Arada kaynayanlar olabilir İhlasa dikkat Ondan sonra Sakın yani böyle bir arkadaş beni getirdi Şimdi ayıp olmasın Vaazı dinledik teravih kılmadan çıkarsak Ayıp olur arkadaşa Hatır için kılmak falan bu ihlası bozar Öyle niyetin olsa bile hemen tevbe et içinden. İçimizde öyle biri olabilir. Hemen tevbe edecek Ya Rabbi senin rızacın kılacağım diyecek. Arkadaşımın hatırından daha büyüktür senin hatırın. Ona dikkat edin. Sonra gizli şirke girer. Şimdi onun hatırı için kılıyorum. döner. Gizli şirke girer. Utanma belası olur. Gizli şirke girer. Yani tehlike. Tevbe ederlerse olur. O zaman birinci ha inanarak ihlas ile Kadir Gecesi'nde kıyam yap. kıyam ne? 20 rekat teravi kılan bütün gece kılmış gibidir. Bu firavun matademiz geçmiş bütün günahları bağışlandı. Bu bukhari'dir. Ama işte Kadir gezi onun için aramalıdır. Onun için de kesin hani bu gece diyemiyoruz. Belakin en ümitli gecedir. teravihimizi dikkatli kılarız. Sonra inşallah şeyin sonuyla da kıldırıyorum ben. Ne onladı? Ali İmran Suresinin sonundaki 10 ayet. Çünkü Hazreti Osman Darivat, Ali İmran Suresinin son 10 ayetini bir gece içinde okuyana, o gecenin tümünü kıyam yazılır. Bu hadisten dolayı kıyam kesinleşiyor. Ondan kıldırayım he? Bir buçuk sayfa yani. Hepsi. Yayacağız ondan dekatları İki rekatta değil. Onu da öyle kıldıralım ki. Sizi de kazandıralım. Bu bildiklerimizden yararlandıralım. Kolay kolay. İnşallah. Onla kıldırırsak kıyam kesinleşir. Sonra Meva cenneti duyar. Sonra Naim cenneti, sonra Adin cenneti, sonra Firdevs cenneti, sonra Arşur Rahman duyar. Ne bu ya? Yıkılıyor. Tesbihler takdisler. Allah ümmeti Muhammed'i affetmiş şükür için. Hepsi şükrederler. Arşta sesini yükseltir. Rabbül Aleminin bu ümmete verdiği mağfiret ve rıza için. Allah Azze ve Celle kurban olduğum hikmetidir sorar. Ya arşi lima rafate Ey arşım Niye sesini yükselttin? Arş der, Ya Rabbi bana ulaşan rivayete göre, sen bu gece, yani çıkan geceyi söylüyor. Gece çıkınca oluyor bunlar. Yani onun için gündüzü de akşama kadar aynı kuvvettedir. Hani bir hadis okuyordum size. Dört gece var, gecesi gündüzü gibi. Gündüzü, gecesi gibi. O dört geceden, biri Berat gecesi, biri Kadir gecesi, biri Cuma gecesi, biri Arefe gecesidir. Onun için sabahı Yarın güneş batana kadar aynı, bin aydan hayırlı. Ee, ya bir bana ulaşan habere göre, Ümmeti Muhammed'in, sallallahu teala aleyhi ve sellem, iyilerini affetmişsin, kötülerini de onları şefaatçi etmişsin. allah Teala buyurur. Sadak'te ya arşi, doğru duymuşsun ey arşim. Veli Ümmeti Muhammed'in indi minel keramet. ümmet Muhammed'in benim yanımda o kadar değeri var ki. Kimin hürmetine? Şimdi sen bu veli nimetine terbiyesizlik ediyorsun, şerefsizlik yapıyorsun. Veli nimete şerefsizlik yapılır mı? Onun ümmetine diyor Allah ki, onun ümmetine benim indim de. Öyle kerametler var. Maale ayun rad, vele ödünü sema, vele kadar alekalbeser. Hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak duymamış, hiçbir beşerin kalbinden dahi geçmemiştir. Evet, onun üçündür ki, Allahu Teala ve Teke Tezzahüdleri. Bu mübarek gecede bize melekler indirip selam verdirecek Kadir gecesinde diyelim yani yine genel konuşalım. İndirecek. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem çok dertlenmişti ümmetim ne olacak? Allah Teala bunun ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem la Ümmetin için kederlenme. Feyni la ümmete ummete gamet dünya. Hatta utuyum derecat enbiya. Ben senin ümmetine peygamberlik peygamberlerin derecelerini vermeden onları dünyadan çıkartmayacağım. Hani peygamber olmuyorsun ama o kadar ikram oluyor sana da niçin e, me peygamberlere ne geliyordu melekler iniyordu cibril geliyordu e, kadir gecesinde de senin ümmetine cibrili göndereceğim selamımı göndereceğim selamun hiye Allah'ın selamını bize cibril aleyhisselam getirecek cibril aleyhisselam bu gece hani hangi gece ise kadir gecesi selam vermedik ...ve musafaha etmedik bir Müslüman bırakmayacak. Dünyanın neresinde olursak ...nasıl yetiştirecek bu kadar Müslüman'a? E Cebrail Aleyhisselam'ın vakti saati var mı? Zaman geçer mi ona? Bize üç buçukta, üç ellide bitiyor. Onun üç elliye kadar dünyayı dolaşır. Biz burada bir trafik tıkandı... ...yirmi dakikada buraya gelemiyoruz. Cebrail Aleyhisselam bu. Allah musafahasını nasip eylesin. Gözlerine yaş gelirse... ...tüylerinde ürperme hasıl olursa kalbinde de bir hissiyat ve yumuşama anlarsa, bilsin ki Cibril müsafaha etmişler. Rabbim nasip eylesin. Amin. Bana pek, benim biraz şekerden midir, nedir? Şey var, sinirler minirler gitmiş ya ayaklar ayaklar. Ondan mı anlamıyorum, bir şey anlamıyorum. Bir kere anladım. Bir kere anladım öyle bir hal. İşte Yeni Bosna'da sohbetteydim. O gecede Hızır Aleyhisselam'ın geleceğini birisi müjdeledi bana. bir Keşfi açık birisi. Gelmiş orada da de eline müsafaha etmişler. Biz de musafa attık millete ki bize de gelir belki diye ama bilmiyorum edenler dediler kemiği yok ya parmağında. Tamamen hiç kemiksiz atla musafa attık diyenler oldu o gece orada. O gece oldu kürsüdeydim. Bir ürperme geliyor, ürperme geliyor Allah Allah. Ondan beri tık yok. Kurban olduğum vallahi Bildir bize ya Rabbi. Amin. Buldur bize ya Rabbi. Amin. Denk getir bize ya Rabbi. Amin. Zikirle nasıl eyle, dua ile eyle. Amin. Şimdi Kadir Gecesi duaları Ramazan Şerif Risalesi evlerinizde vardır. Olmayanlara yukarıda var. Alabilir. 372. sayfa Kadir Gecesi duaları. Bak çok önemli. Ayşe ne buyurdu? Ya Resulallah Kadir Gecesi'ne denk gelirsem ne diyeyim? Buyurduk Allah'ım enneke afun tuhibbul affe fe anni. Ey Allah'ım sen çok affedicisin. Affı seversin öyleyse beni affet. Bu duayı okursunuz, üç kere en az. Başında salavat okuyun, sonunda salavat. Evvela besmele ile başlayan dua reddolmaz. Bismillahirrahmanirrahim dersiniz, sonra elhamdülillah Rabbil Alemin en başı hamsiz dua olmaz. Sonra salavat okursunuz, sonra bu duayı. Üç kere okudun, peşine bir daha salavat. Sonra yeni bir şey dua edeceksin, salavatla başla, ondan sonra besmele, ham başta yeter. Salavat, her iki dua arasında tekrar edersen, aradaki dua kesinlikle kabul olur. Reddedilmez. Aşağınamız buyurdu ki Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilseydim Allah'tan afiyetten başka bir şey istemezdim. Afiyet isteyin. Afiyet nedir? Belasızlık. İşte afiyet istersen namazsızlık da bela. En büyük bela. İçki en büyük bela. Günahlar en büyük bela. Afiyet. Dinim için, dünyam için, ahiretim için, ailem için, malım için, ehli sünnet Müslümanlar için. Afiyet isteyin, afiyet. Kabirde de azap yok afiyet olursa. Cehennem yok afiyet olursa. Sıratta cehennemi görmek, duymak yok afiyet olursa. Afiyet olursa, hastalık yok afiyet olursa. Afiyetten üstün bir şey yok. Allah'tan dünya ve ahiret hakkında afiyetten büyük bir şey istenmemiştir buyurdu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne isteyecekmişiz? Afiyet. Af ve afiyet. Af ve afiyet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam şu kelimeleri terk etmezdi. Dualarım kitabında da var. 374. sayfa. Bu Ramazan. 374. Allah'ım yenisel kül afiyet e fildünya Ya ben her gece okuyorum her sabah. Siz bari bu gece okuyun. Ramazan bitene kadar okuyun ya. Bu dua 4-5 satır. Türkçesi de var. 374. Dinim, dünyam, ahiretim için afiyet isterim. On sonra dinim, dünyam, ehlim, malım için af ve afiyet isterim ayıplarımı ört korktuklarımdan emin et önümden ardımdan sağımdan solumdan üstümden beni muhafaza et altımdan batırılmamdan senin azametine sığınırım acayip bir şey yani Allah muhafaza eminmetler battı gitti Deprem dedi öyle göçüyor gidiyor yani bu dua bu gece önemlidir kadir kaderden de gelir takdir ve hüküm meseleleri de vardır Allah hayırlar takdir eylese 375'te bir kelime-i tevhid var efendim yalnız burada bakayım 3 kere kaydı var yani şöyle okunuyor <gülüyor> La ilahe illallah <gülüyor> El Halimül kerim <gülüyor> Subhanallah <gülüyor> Rabbis semavati seb'i <gülüyor> Ve Rabbil arşil azim <gülüyor> La ilahe illallah <gülüyor> El Halimül kerim <gülüyor> Subhanallah <gülüyor> Rabbis semavati seb'i <gülüyor> <gülüyor> Ve Rabbil arşil azim La ilahe, La ilahe illallah El halimul kerim Subhanallah Rabbis semavatis seb'i Ve Rabbil arsul afim Müjdesini okumadan zikre başladık onun için gevşek oldu. Müjde olsa o. Bunu hangi gece okursan oku Kadir gecesi hükmündedir o gece. Senin için. Sevabı yazılıyor. Ne beleş ya. Zühri Radıyallahu'na rivayet Kadir gecesine yetişen gibidir Hangi gece okursan Ya Kadir gecesinde okursan Baktım siz okuyacağınız yok işte Beraber okuduk hadi bakalım Bu dualarım kitabında 25 senedir duruyor Her gece Kadir gecesi olabilirdi işte Bir de çok önemli dualar. 376'da bunu Başka hiçbir kitapta yazmadım Affeke ya afu fil mahya. Ebu Osman Hazretleri sohbet meclislerinde hep bu duayı okurdu. Sonra vefatından sonra görüldü. Dediler ki hangi amelinden en çok fayda gördün? Affını isterim, affını isterim. Bu duadan ahirette çok fayda gördüm. Dedi. Yalnız öyle bir affını isterim diyor ki hayatımda, ölümümde, kabirde, mahşerde, sayfalar uçuşurken, kıyamette, muhasebeye tutuluşta, sırattan geçerken, Mizan'da bütün hallerde asfake yafu asfake yafu asfake yafu bundan kurtardım diyor. Onun vardır dolu işi daha kurtardığı da. Biz de birinden birinden kurtulacağız da kardeşim ya. Bu 376'da bunların hepsini toplasanız 5 dakika tutar. Bu kadar kolay. Şimdi namazları meselesinde rivayetler vardır. ramazan Şerif risaleste okuyun. Bu risalede bakın feriste var. Kadir gecesi namazlar Ancak ben size en kolayını söyleyeyim İsterseniz en yükseğini de söyleyeyim Aşağısı iki rekat Ortası yüz rekat Alası bin rekat Nasıl uygun Ya hocam hocam en de var falan Savur var Yani iki rekat iyidir Ben ama ikiyi siz on yapın diyorum Ben bu on yapanlara yüz bekliyorum O orta mükafatı bekliyorum Bire ondan hep gidiyor aklım yani bazı rivayetlerde de gördüm. Vakit dar hakikaten. Ee, ama en az iki. Her rekatta bin inna ne okuyorsun. Üç gülü Allah'a okuyorsun. Çok kolay. Bir 3 zelna. Ben inna zelna bilmiyorum. O zaman işte birini imam et. Bilen biri sen ona uyu. iki rekat olsun. Bu şekilde kadir namazı niyet. Kadir namazına niyet ederiz. Allah Teala kabule karin eylesin. Amin. 80 e, Dergi çıktı. Dergi'de çok muazzam şeyler yazdık. Boz dersek ziyaretlerimizde oradaki tekkeler, oradaki kabirler, oradaki türbeler, oradaki veliler yani bayağı bir şeyler vardır. Ondan sonra en mühim mesele size efendim çok dualar yazdık. Şeyh e, Hazin Hazretleri 10-15 sene evvel Siirt'in Fersaf köyünde Halide Bağdadî Hazretleri'nin Osmanoğlu ile halifesini halife çok büyük velidir onun salavatını yazdım. Bir salavat ki manasında hesap makineleri duruyor. Bilgisayarlar çöküyor. Öyle bir salavat. Resulullah Efendimiz'i uyanıkken görmüş. Buyurmuş ona ki, bena aşkıyla bu salavatı kim okusa, Arasat günü mutlaka elinden tutacağım. E gecedir. Onda yazdım. 78 8 ilk yazıyorum da. Bu da hapishane mahsullerinden. Hapishanede geldi. ve kitap. 78-81. 81. sayfeler. Kumbara keçiye de şeyh Hazin Hazretlerine de çok büyük velidir. Delileri götürüyorlar. Zincirle bağlıyorlar. Sabaha ayrılıyor gidiyor ya. Çok büyük velidir. Efendim, ben de akıllandım orta biraz gittim ama hala tam akıllanamadım. Bir daha bir gitmem lazım. 78'le 81'de yetişirsiniz. 5-10 dakikada okursunuz. Manalarını görürseniz aklınız durur. İnşallah okursunuz. Bu gece olmadı. Yarın cuma gecesi. Hem Ramazan'ın sonu Resulullah Efendimiz kulağıyla duyuyor ya ulaşır inşallah. Hadi bakalım o salivatı okursunuz. İnşallah dergiye ilginizi, alakanızı sürdürürsünüz inşallah. Bir de bir dua söz verdim size. O da 81-82'dir. Koku sürünürken. Bir insan koku sürerken aman dedim size. böyle bir misk geldi. Şimdi eskisi gibi değil. Bu son gelen bir misk geldi. Ceylan göbek kanından mesela. Şey de öyle. Dedim size o dudağı, bu son gelenler yani ta Hindistan'da ulaştık. Allah kesmesin şeyi. Vuslatı yani gül, neyse kokun sürerken efendim diyorsun ki Allah Allah ham tefezid Allah'ıma la aşe illa aşu l'akhirah bu da 81-82'de hadisin tümü var, senedi var yani hangi veli, hangi veli, hangi veli bir şey bunu okursa koku sürerken kısa da bir şey ezberleyin, adet edin geçmiş günahları da affolur gelecekleri de bir salavat da okursa Allah'ıma kemâni ham tefezid Allah'ıma la aşe illa tamam, kokuyu da boşuna sürmeyin, affolun bari sürerken ...tamam arkadaşlar... ...evet bu şekilde... 50 sayfada... 50 sayfada... ...Ahmet Yesevi Derneği'nin... ...ilanları var... ...ben size dediğim gibi... ...zekat, fitre, bağışlarınız... ...Ahmet Yesevi Derneği'ni tercih ediniz... ...bizim hizmetlerimizle... ...bir tek orası ilgileniyor... ...başka ilgilenen bir dernek... ...yok... ...televizyondan, radyosundan, sahir... ...bütün hizmetler orayla dönecek... Ne kadar destek verirseniz o kadar size geri dönecek. Bak destekleyince sırgeleyin. İşte, Tabi kumayalar dağıtmışlar, 400 adet kumanyalar dağıtmışlar, 300 adet daha dağıtılacakmış. Bütün faaliyetlerde kullanılacak. Bu artarak daha çok kitaplar basılması lazım. E, bu sohbetlerin e, İngilizceye, Rusça'ya falan çevrilmesi lazım. Türkçü müy? Alt yazı. Bunlar çok büyük yani şeyler tutuyor. Biz bunu baş edemiyoruz. Ya, bunlar dinlemek istiyor. Araplar dinlemek istiyor. Alt yazı Arapça yapılması lazım. Bunlar hepsi masraf. Kaç tane eleman almamız lazım. Bak televizyon kuruluyor ama kaç yüz milyon borçla. Borçla. E şimdi bir de bu ilerlememiz için nasıl olacak? Sohbetlerin sesinin, e, efendim, yazıların tercümesi çevir Bir insan hidayet bulsa, adam diyor bizim de hakkımız var diyor Filistin'den. İmah Yunus Hoca geldi geçen. Bizim de hakkımız var. Sırf feyiz alıyoruz, Arapçaları anlıyoruz. Yine diyor dinliyoruz diyor. E bir de Arapça bir şey yapın bize diyor Allah rızası için. Ya siz ümmetsiniz arkadaş. Siz ümmetsiniz. Sizin içinizde öyle insanlar var. Tek başına bu masrafları karşılar. Niye bizim hizmetlerimize sahip çıkmıyorsunuz? Allah rızası için biz size ne yaptık ya? Hizmetten başka ne yaptık yani? Ya lütfen. Herkes bir tarafı tutturmuş gidiyorsunuz. Burada hizmet. Bura 10 milyon 20 milyonlara ulaşıyor. Millet idayet buluyor. Herkes namaza başlıyor. Bu niye görülmüyor Allah aşkına? Bu bir nasipsizliktir ya. Allah size nasip eylesin. Amin. Bu artacak bu hizmetler. E daha buranın yapılması lazım aşağının. Kaç trilyon lazım bura? E bu yapılmaz. E bak şimdi... ...ben ne namazlar kıldıracağım berat gece? E millet yolda kalıyor. E burası 6-7, 6 kat olacak. Kaç kat sohbetleri olacak? Bunun 10 misli. E yani bunları yapalım arkadaşlar. Bu dernek ayakta duramıyor. Bir adam alamıyor, eleman alamıyor. Maaş veremiyor. E durumu yok. Burayı destekliyoruz inşallah. Bundan sonra desteği buraya çeviriyoruz inşallah. Evet bunu size duyurmuş oluyoruz. Özbekistan ziyareti için son on gün kalmış. Allah nasip ettikleri ulaşacaklar inşallah. Ondan sonra efendim dualar şu dualar çok. Bir de Efendi hazretlerimizin tefsirin on sekizinci cildi çıktı. Çarşamba'daki şubemizde bizim dükkanımızda var. Akıska'da var. On sekizinci çıktı. Bana çok kuvvetli bir dua yapın. Efendi Hazretlerine dedim benim ömrüm yetecek mi efendim? Ben çok hastayım. Bu tefsir Allah için niyet ettin ya dedi. Allah için başlanan işi bitirtecek dedi. Bu geçen sabah. Geçen sabah ne muhabbetler oldu Efendi hazretler? Ne muhabbetler, ne tecelliler oldu Efendi Hazretleri. Katlese Allah'ın Ne müjdeler verdiler. Neler sorduk, neler öğrendik. Allah Allah. Onun için inşallah tefsir biter inşallah. Dua edin 18'de ne ilimler var ne ilim Hele en sonu Oşe i̇şte Tevbe Suresi onda. Lakin Câküm'de neler var? Her ayetleri dolu. Allah istifade nasip eylesin sin? Cüppeli uyumuyor yani ha? Nereden çıkıyor bu işler? Kopyala yapıştırılan çıkmıyor. he Kopyala yapıştır. herif kitap yazıyor. Kopyala yapıştır. Bir hadisi tercüme edemez. Yazar olmuş. Ya. Ekrana bakıyor, okuyor. Tak ekran durdu, ayet durdu. Ya, Ne diyorum şarj bitti İlim bitti Monitör mü diyorlar Monitör durdu ilim bitti Biz sizi öyle yapmıyoruz ki Kaynaklarından alıyoruz Yazmaları Süleymaniye'ye gönderiyorum adamlara Bütün kontrol Mukabele karşılaştırma En ufak yanlış olmasın Şimdi dualarım kitabına çok üzüldüm Yani hakikaten beni Eritti yani sinirimden. Bu kadar yanlış olur mu ben eski en eski Baskıya bakıyorum bunlar da yok fakat onda da tabi Gazali'den almışım şuradan buradan almışım İmam Gazali Hüccetül İslam radıyallahu anh fakat Tirmizi diyor Tirmizi'ye bakınca duada mesela bazı kelime farklılıkları var dumanı doğru çıkıyor mana aynı ama yine de madem bazı duala diyor ki 40 milyon hasene var mesela bilmiyorum onu bulabilir miyim ya şimdi bu dualarım kitabını aynı yaptım yalnız bölümledim Kaynakların hepsini tek tek inceledim. Bakarsanız sayfa sayfa bütün değişikliği göreceksiniz. Manaları tabii 25 sene evvelki tecrübeyle, şimdiki durumun bir değil. Manaları yeniden gözden geçirdim, duaları yazdım. Öyle dualar, öyle şeyler biliyorsunuz dua kitabını. Ama kesinlikle şunu söyleyebilirim ki, bu tabii ilave hadisler de var. İlave de bayağı şey var, sayfa atmadı. Sayfayı da attırmadan yaptık. Çünkü onlar çok büyük büyük yazmışlar, boşluklar bırakmışlar. Onları da düzene soktum. 15 gece gündüz uyumadık yani. Gündüz birkaç saat. 15 gece. Tamamen yeni oldu bu meşhur dualarım Yakında ikinci cildi geliyor inşallah. Ha birinci cildi. Yalnız öbürleri sizi müstahni bırakmaz bundan. Ne yapalım? 25 senede de bir kere tek yaptık bunu. Yani 25 senede bir kere dedim mi bunu yeniden alın? Dedim mi? 30-40 senedir şu kitabı yeniden alın dedim mi? E demedim. Ben Allah için. Fatih Altaylı biliyor diyor. Ne dürüst adamsın yav diyor. Zaten dürüstlükten başımızdan her şey geliyor dedim. Benim dürüstlüğümü biliyorsunuz. Ben öyle kopyala yapıştır veya bir daha alsın, bir daha satsın. Bak 60 küsür kitabım var. Bir daha alın demedim. Ama bu alınmaklık. Çünkü çok değişiklik var ve çok fazilet var. Bir tane dua size bu mübarek gecede açılmış madem onu tavsiye edeyim. 263'te Yunus bin Ubeyd. Gavur memleketlerinde şehit olan Rum diyarında, işte buralar o zaman hep şehit olanlar Rum diyarı işte Erzurum falan Rum diyar sahabe tabi'in dönemi buralarda şehit oldular biliyorsun surun diplerinde sahabe var. Bir zatı rüyada gördü. Dedi ki ahirette gördüğün salih amellerin en üstünü hangisidir? Sen ahirette bütün gördün şehitler diridir. Dedi ki Ebu'l Muhtemir hazretlerinin tesbihleri Allah'ın ona çok değer verdiğini gördü. Bu tesbihler 263'te Öyle bir tesbih ki Sübhanallahü ve ve la ilahe illallah ve allahu, allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah la ilahe azim mi? Ondan sonra ne diyor? Yarattıkları sayısınca, yaratacakları sayısınca, yarattıkları tartısınca, yaratacakları tartısınca, yarattıkları dolusunca, yaratacakları dolusunca, göklerinin dolusunca, yerlerinin dolusunca, onun mislince, bunların kat katınca, yaratıkları adedince, arşının tonajınca, rahmetinin nihayetince, kelimelerinin mürekkebince, rızasına ulaştırana kadar. Ta ki razı olunca, razı olduktan sonra, bütün mahlukatının geçmişte, gelecekte zikrettikleri ve zikredecekleri sayısınca her sene, her ay, her cuma, her gün, her gece, her saat, her nefes, her kokladıkça ebedel abattan, ezelden ebede, dünyanın ahiretin son, sonuna ahiretin sonsuzluğuna bunlardan da fazla evveli tükenmeyecek, kesilmeyecek ahiri tükenmeyecek kadar. O zat dedi ki şehit, Allah Teala'nın Ebu'l-Mu'temir'in tesbihatına çok değer verdiğini gördün. Bu gecede bu nasip aldı. Kadir gecesi. Bir kere okursunuz. Aman ya bin aydan hayırlı bu ayda da bu kadar bir, bir gecede yükü tutarsınız inşallah. Sonra da Efendimiz Muhammed Nevali'e sallallahu aleyhi ve bu kadar salavat et bunların da kat katınca salavat et diye bitiriyor. Bu 263'tedir. Allah'ım çok istifade nasip eylesin. Bakarsınız, görürsünüz. Hattından, yazısından, tercümesinden, bölümünden, kaynağından sonra bana teşekkür eder ve dua edersiniz. Ne yapalım? Böyle oldu. Bu kitap yeniden basıldı. Acil Allah'ım ikinci cildi nasip eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aleyhi ve Alhamdülillahi Rabbil Aleyhi ve Salatü vesselamu aleyhi ve Seyyidin ve Selamu aleyhi ve Sahibi. Ecma'in. Allahümme. İnneki afu'nun. Tuhibbul affe. Fa'fu'anni. Allahümme inneke afun tuhibbul afwa fa'afu anni. Allahümme inneke afun kerimun tuhibbul afwa fa'afu anni. Allahümme inna nes'elüke al-Cenne. Allahümme inna nes'elüke al-Cenne. Allahümme inna nes'elüke al-Cenne. Ve ne'ûzu bike nar ve nəguzbükə min al-nar, ve nəguzbükə Allah minala səlük al ve ma qırıb eləhə min qabili Allah minala səlük al cehir ma səlük al nəbiyuk Muhammed ve sallam, alayım səllem, ve nəguzbükə min şermin Muhammed sallallahu taalahe s, ve ən təl müstənğə allah Allah Acilihi ve acili Ma'limna aminu ve ma'lemna aminu ve ma'lemna aminu Ve na'udhibike minas-şerri kulli Acili ve acili Ma'limna aminu ve ma'lemna aminu Allahümme ma'a qadaytana Amin qadaya fe ca'la akbeteu Rasheda Allahümme rabbena atinam lennuke rahmeten Ve heyyilena min emrina rasheda Allahümme rabbena atinam lennâ Nurana ve gfir lennâ inneke alâ Kul şeyin qadîr Allahümme inna anselüke Al'affa vel'afiye Fid ve al Eidinina ve dünyana ve ehlina ve envaline ve ehli sünnetin el müslimine vel ve müslimat vel müminine vel ve müminat el ve el ya ya ya bu mübarek gecede yarınki mübarek cuma gecesinde ramazan Şerifin son gecesinde ve özellikle en büyük mesele bayram gecesinde iki bayram gecesini ibadetle ihya Geçmiş bütün günahlar affolur. Kalbi ölmez, nuru sönmez. Bu mübarek gecelerde bizi agah eyle, uyanık eyle, kabul saatlerine tesadüf etmeyi nasip eyle, razı olacağın dualar etmeyi nasip eyle. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz, çoluk çocuğumuz ve ümmetimiz, ehli sünnet ümmetimiz, Filistin'inden Doğu Türkistan'a kadar bütün zulme uğramış Müslümanlar için, hususi özel içten dualar edebilmeyi bize nasip eyle amin. ve dualarımızı mutlaka eseri yakın zamanda zahir olacak şekilde kabul eyle amin, amin diyen dillerine filistine en yakın zamanda yardım eyle amin. bu mübarek kadir gecesinde ramazan şerifte bayram gecesine kadar ya rabbi sen onlara yetiş ya rabbi amin. rahmetinle yetiş ya rabbi amin. ölenlerine şehitlik yaz ya rabbi amin. kalanlarına gazilik yaz ya rabbi amin. Yaralılara acil tedavi ya Rabbi. Hayır. Ya Rabbi Suriye'deki kanı da durdur ya Rabbi. Hayır. Suriye'de, Irak'ta, Müslümanların birbirine yaptıkları bu zulümleri durdur ya Rabbi. Hayır. İç savaşları durdur ya Rabbi. Hayır. Ehli sünneti aziz eyle. Hayır. Ehli bidatı zelil eyle. Hayır. Ya Rabbi Akhtar Hazretleri'ne Doğu Türkistan'a acil yardım eyle. Hayır. Namaz kıldırmıyorlar, oruç tutturmuyorlar Ya Rabbi her şeylerine karışıyorlar, bayram ettirmiyorlar. Sen o Müslümanları azat eyle, Amin. sen onları hür eyle, Amin. müstakilliklerine kavuşmalar nasip eyle. Allah'ım Myanmar'a yardım eyle, Allah'ım Libya'ya yardım eyle. Amin. Orada da iç savaş devam ediyor, durdur dur Ya Rabbel Alemi. Amin. Ya Rabbi Mısır'da iğden bekleyen Müslümanlara yardım eyle, Allah'ım onlar en yakında kalas eyle. Allah'ın fazl-u kereminle Türkiye'de de zulme uğramış Müslümanları halâsâ ile esirleri halâsâ ile rehinleri halâsâ ile Allah'ın dünyadan her yerinde İslam'ı ve ehlini aziz eyle, küfrü ve elini İslam'a yardım edenlere yardım eyle, Amin. Ya Rabbi sen bizlere de İslam'ı güçlendirmek için mal, mülk ve güç iktidar ihsan eyle, Amin. ehli sünnet'e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şan-ı şerefini, müdafaya ve muhafazaya, vesile olmak ve hizmet etmek niyetiyle istiyoruz. Bizi güçlendir ya Rabbi. Maddi manevi her sahada bizi güçlendir ya Rabbi. Bizi bidat eline karşı galip eyle ya Aziz eyle ya Rabbi. Sen izzet Allah'ın Resulü'nün ve müminlerindir. Tabi ki el-i sünnetindir. Sen bunu vaad ettin. Biz her sahada maddi sahada düşük olsak bile ilimde, hüccette, delilde karşımıza çıkamıyorlar. Sen bizi aziz ettin ya Rabbi. Ama kurban olduğum senin ikramın boldur. Ve senden istenmekten usanılmamalıdır. Ya Rabbi biz maddi sahalarda da çok güçlenerek her yere ulaştırmak istiyoruz bu haberleri. Bize ulaşım imkanları yarat Ya Rabbi. Sebepler yarat Ya Rabbi. Bu işe hizmet edecek adamlar gönder bize Ya Rabbi. Kullanın kalbini bu hizmete yönelt Ya Rabbi. Birçok Müslüman bu bidat elini tam tanıyamıyor. Bunların tam rengini ortaya çıkart Ya Rabbi. Müslümanların içinde kümelenen, bu peygambere hakaret eden adamların iç yüzünü dışına vurdur ya Rabbi. Amin. Millet bunları tanısın bunları rezil rusvay eyle ya Rabbi. Amin. Ve bunların gücünü, kuvvetini geldikleri e, mevkileri ellerinden al ya Rabbi. Amin. Ve bunların gücünü iptal eyle. Amin. Hayırlı insanlar o görevlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Gayren Nasirin ve Ya Fatihin Sen Ya Rabbel Alemin evvela derdimizi dinimiz eyle. Amin. Derdimizi dinimiz eyle. Dünyayı bizim en büyük derdimiz eyleme Ya Rab. Senden korkmayan, bize acımayanları bize musallat eyleme Ya Rabbi. Sen bizi önümüzden, ardımızdan muhafaza el. sağımızdan, solumuzdan muhafaza el. üstümüzden muhafaza eyle yere batırılmaktan muhafaza eyle bütün afetlerden, semavi, arazi muhafaza eyle. Bütün ehlimizi ailemiz, çoluk çocuğumuz, sevdiklerimizi cemaatlerimizi bu dualara ilhak eyle uzaktan yakından dinleyenleri bu dualara ilhak eyle. Amin Amin Ya Rabbi. Ve sohbetlere devam edebilmeyi nasip eyle. Amin. Televizyonda da hayırlı dersler yapabilmeyi nasip eyle. Amin. sıhhat afiyet ihsan eyle. Amin. Hayırlı uzun ömür, bereketli ömürler nasip eyle. Amin. Cemaatlerimizle beraber nasip eyle. Amin. Bizi birbirimizden mahrum eyleme yarım. Gözden nazardan muhafaza eyle. Amin. Sihirleri üzerimizde iptal eyle. Amin. Ne kadar göz nazarı, kem gözler varsa iptal eyle. Amin. Ya Rabbi üzerimizde oynanan oyunları iptal eyle. Amin. Başlarına makus eyle. Allah'ım sen bugüne kadar bizi kurtardın. Bundan sonra ancak sana itibadımız muhafaza ile Sakalı şerifede, şahrı şerifede gereken hizmeti yapabilmek nasip eyle. Amin. amin. Ya Rabbeli Bütün bu dualara amin diyenlerin de dünyalarını, ahiretlerini bizimle beraber mamur eyle. Amin. amin. Ya Rabbi bizden evvel ölenlere garip, garip, garip rahmet eyle. Kabillerin nur eyle. Amin. 29 katmış şerif, 70 bin ihlas şerif 10 bin salavat-ı şerife okunan bütün evradu ezkarı davatu fazluken kabul eyle hasbena için sevbat evlen billah hacike anaci fi ulusat fi aml arasat hadret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim hazret-i tayyib şerif reca adetlerine taalen bi cümle peygamberane ve zamir resul fi khan alim salavatul mennan hadrat-ı en-nurlahı tayyibelerine ali ezvacı tahirat ümmati'l müminîn hulefâ-i râşidin ashab-ı güzîn ansar-ı muhacirin tâbi'in tebe'u't tâbi'în etbâ'u't tâbi'în müfessirin, muhaddithin, fukakurratullâb-hufvaz ve bir cümle hamele Kur'an ervâhine silsile-i meşâyhımızın hususan şeyhımız İmam-ı İmam-ı Masum Ubeyd-i Lahrar, Şahin Akşibent, Attar muhammed Halid-i Mekki Mustafa-i Garibullah, Büyük Şeyh Efendi, Halil-Nurullah Efendi Halil-i Zâb-i Zâb-i Zâb-i Zâb-i Zâb-i Zâb-i Zâb-i Zâb-i Zâb-i Zâb-i zâb aba Öcdadımızdan ecdadımızdan, akriba komşu ve yaranlarımızdan irtihal-i darbe kaidenlerin ervahine, hatim sahiplerini okuyanların niyet ettiklerinin ervahine ve bugünce bile isimleri gelen Mehmet, Murat, Mustafa, Şeref, Mevlüt, Celal, Halil, Kemal, Ferhat er kardeşlerimizin, erkek kardeşlerimizin, Elmas, Nurgül, Songül, Fatime, Birsen hanım kardeşlerimizin ervahine ve bu cemaatin geçmişlerinden Adem ve Havva aleyhisselam'a kadar Bizi doğuran bütün müminini müminatın ervahine rahmetin geniştir lutfun geniştir hediye eyledik isale eyle. ile kabirlerini nur elederecelen hale ya rabbin bu mübarek geceler rahmet affe ile mağfirete ile azapları olan varsa defrahu icale ileyip istirahatler nasibiyle baştan lutfu ile kerem ile ya rabbal alemin ve ya gayrun nasirin ruhları için buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve şahid olun ki Muhammed a ve resulü. La ilahe illallah. Muhammed resulullah. Fi kulli lamhden ve nefesin. Adetle ma'busu. علم الله. Haçlan ejrme. Tabi hediye yeyle dik vaçul eyle. Ve ısa eyle. Amin. Buhru muttaa ve yasin. Ne hastası olan bizden dua isteyen varsa. Sen biliyorsun. Çok arzuhal var. Ne derdi olup bizden dua varsa. Ne sıkıntısı olup ailevi, maddi, manevi. Bizden dua varsa hepsini meclulüiyetine barigah meclulüiyetine arz eyledik kabul eyle ya Rabbi bize üstü zannediyorlar bizden dua istiyorlar kurban olduğum sen kabul etmeye layıksın biz kabul olunmaya layık değilsek de sen kabul etmeye layıksın sen affu mağfiret etmeye layıksın sen lütfu kereme layıksın sen öyle buyuruyorsun dolayısıyla sen fazlu kereminle bize yakışanla değil, sana yakışanla bize de dua isteyenlerimize de muamele eyle. Ayine. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ala aleyhi sahibi selleme teslimen kezirem. Elhamdülillah Rabbil alemin. Bizini okuyalım çünkü cuma gecesi değil ama olsun. Kadir gecesi Allahümme, Allahümme. salli ve sellem <gülüyor> ve barik ala seyyidina <gülüyor> Muhammedin nebiyyil ümmi <gülüyor> el habibil alil kadri <gülüyor> el azimil cahil ve alâ ve sahbihi Es-salatu ve es es es Aleyke ya Resulallah Es-salatu ve selam Aleyke ya Habibullah aleyke. Bak Aleyke Ne demek Aleyke? Sana Duymasa sana denir mi? Değil mi? Yahu Murat Bardakçı diyor Evine mi gelmiş bir yere gelmiş aziz bayındır Bir levha vardı bende diyor eski Sami efendim Ne dedi Dehilek ya yarasülal, yani yarasülala elimden tut, işte aracı olacak vadet. Sen demiş dinden çıktın demiş ya. Hiç rasulullah bu yazıyı hemen kaldır demiş hemen. Ya demiş hoca sen ne diyorsun ya? Böyle bir şey olur mu? Bütün Osmanlı camilere asmış, her yer asmış bu demiş. Yani görüyorsun adamlar hocalık kisvesinde salavatı yasaklıyor. Rasulullah sen demeyi yasaklıyor. E namazda selam alek ediyoruz. aleyke sen demek. Duymayan'a sen denir mi? Resulullah şahit bize nasıl şahit oluyor? Görmeyen şahit olur mu? Onun için biz devam edeceğiz. Es salatu ve Aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillah rabbil alemin la şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem. Ve meşahina kâfe ula ruhu efendi bu âmuz gaza ula şeyhul islami efendi memma İşvi gül-i İslam, Beyler abi hocam, efendim, vatil Müslüman, cemaatli, hazırin el fâciha